Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asrı Saadet'te Önceki Bölüm Bugün peygamberimizden ne öğrendim biliyor musun? Ne öğrendin? Birbirimize selam vermemiz ve güler yüzlü olmamız sadaka sevabı kazandırırmış bize. Kaybolan birine yol tarif etmek iyi göremeyen birine rehberlik etmek de öyleymiş Öyle mi? Bunlar çok kolay şeyler Yolda kaç kişiye selam verebileceğiz diye yarışalım mı? Tamam başlıyoruz Buradan çarşıya kadar anlaştık mı? Nasıl insanlarmışız biz? Onca günahın arasında Doğruyu hiç mi görememişiz? Peygamberimiz Tevbe ile bütün günahların silineceğini söyler Benim kadar günahkar olsa da mı? Kimin ne kadar günahkar olduğunu Allah bilir Ümitsiz olma. Ayeti i Kerime'de Allah rahmetimden ancak kafirler ümit keserler. O da ne? Gökyüzünde bulut gibi bir şey var. İçinde de kandile benzeyen ışıltılar. Allah'ım bizi felaketlerden koru. Selamet de kıl. Hadi oğlum içeri girelim. Peygamberimiz onlar meleklerdi. Senin sesini dinlemek için gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi. İnsanlar da onları görür, seyrederlerdi. Onlar halkın gözlerinden de gizlenmezlerdi dedi. 40. bölüm. Medine'de Müslümanların dışında bulunan iki gruptan çoğunluğunu Yahudiler oluşturmaktaydı. Hristiyanların sayısı azdı. Yahudilere indirilen Tevrat, Hristiyanlara indirilen İncil dolayısıyla kendilerine ehli kitap denirdi. Hz. İbrahim hem Yahudiler hem de Hristiyanlar tarafından çok sevilirdi. Hepsinin atası olmasına rağmen aralarında onun kime daha yakın olduğunu tartışır dururlardı. Yine bir gün Peygamberimizin de olduğu bir ortamda aynı konu üzerine münakaşa ediyorlardı. İbrahim peygamber Yahudiydi Ne münasebet o bir Hristiyandı Hayır siz yanlış hayır, Siz hayır, yanlış biliyorsunuz Biz doğru biliyoruz Hayır hayır o bir Hristiyan Hayır hayır öyle değil Peygamberimiz onların bu sözlerine Ali İmran suresinin ayetleriyle cevap verdi Ey kitap ehli İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz Oysa Tevrat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 Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Bu cevap hiçbirinin hoşuna gitmemişti. Halbuki hepsi Hazreti İbrahim'in peygamberlerin atası olduğunu ve Yahudiliğin de Hristiyanlığın da ondan sonra geldiğini bilirlerdi. Hristiyanlardan birisi peygamberimize şöyle sordu. ''Ey Muhammed, sen de Hristiyanların İsa'ya taptıkları gibi kendine tapılsın istiyorsun değil mi?'' Peygamberimiz, ''Allah'tan başkasına tapmaktan da, Allah'tan başkasına tapmayı emretmekten de Allah beni korusun. Allah beni böyle bir şey yapmak için göndermedi.'' diye yanıtladı. ''Senin Allah'ın kitabı diye getirdiğin şeyin gerçek olduğuna nereden bileceğiz?'' kutsal metinlerinizin parça parça indiğini söylüyorsunuz. Neden bizim kitabımız Tevrat gibi bir seferde inmedi kitabınız? Peygamberimiz, vallahi sizler benim Allah tarafından gönderildiğimi ve söylediklerimin Allah'ın kelamı olduğunu bilirsiniz. Bu sizin kitabınız Tevrat'ta da yazmaktadır. Bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler onun bir benzerini meydana getiremezler dedi. Ey Muhammed! Allah bir peygamber gönderiyorsa onun istediğini yapmaya da gücü yeter. Sen de madem ki Allah'tan vahiy alıyorsun, ona dua et de bize bir kitap göndersin. Böyle parça parça değil ama topluca bir kitap göndersin. Tevrat gibi olsun. Bize özel böyle bir kitap indirirsen sana iman ederiz. Ne için konuşuyoruz Hayır canım Hayır. Hadi canım oradan Öyle konuşma Hayır değil Hayır canım Hem sen İbrahim'in dininde olduğunu Musa'nın Tevrat'ına inandığını Allah'ın Musa'yla konuştuğunu söylemiyor musun? Peygamberimiz Evet ben bunları söylüyorum Ama siz Tevrat'tan sonra kendi kendinize bazı ayetler ortaya çıkardınız Allah sizden bir söz almıştı O sözü bozdunuz Halka açıklamak zorunda olduğunuz şeyleri gizlediniz. Ben sizin kendiliğinizden ortaya çıkardığınız bir takım şeyleri Allah'tan gelmiş şeyler gibi kabul edemem, dedi. Biz ancak kendi dinimize uyarız. Dediklerimizi yapmadıkça ne sana inanır ne de tabi oluruz. Bizler doğru yol üzerindeyiz. Peygamberimiz onları Allah'a iman etmeye davet etti. Bildikleri konularda Allah'a isyan etmemeleri ederlerse ahiret azabına uğrayacakları konusunda onları uyardı. Bunun üzerine şöyle dediler: Ey Muhammed bizi korkutmaya kalkma. Bil ki bizler Allah'ın oğullarıyız. Allah'ın en sevdiği kişiler bizleriz. Bunun üzerine Maide Suresi'ndeki şu ayetler nazil oldu. Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. de ki Öyleyse Allah size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de O'nun yarattıklarından bir beşersiniz. Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümrandığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Bu ayetlerin okunmasından sonra Yahudi ve Hristiyanlar dağıldılar. Aralarından biri henüz kalkmamıştı. Peygamberimiz ona yaklaşarak Sen benim peygamber olduğuma inanıyor musun diye sordu Hayır inanmıyorum Peygamberimiz Tevrat okur musun diye sordu Tabii ki okurum Peygamberimiz İncil'i hiç okudun mu diye sordu Evet onu da okudum Peygamberimiz Allah aşkına doğru söyle Sen son peygamberin özelliklerini bu kitaplarda okumadın mı diye sordu Senin vasfında senin gibi birinin senin ortaya çıktığın yerde ortaya çıkacağını okudum. Ama biz onun kendi aramızdan çıkmasını umuyorduk. Sen ortaya çıktığın zaman baktık ki sen istediğimiz gibi değilsin. Kitap ehlinden olanlar peygamberimizi Kur'an'ın ifadesiyle oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Ancak farklı sebeplerle reddediyorlardı. Müslümanlarla aralarında yapılan antlaşma gereği düşmanlıklarını belli edemeseler de her fırsatta Müslümanları rencide ediyorlardı. Medine'de daha zengin durumda olan Yahudilerle Müslümanlar arasında ticari ilişkiler devam ediyordu. Hatta birbirlerinden borç alıp veriyorlardı. Peygamberimiz de bir Yahudiden borç almış, Yahudi borcun teslim tarihi dolmadan Resulullah'ın kapısına dayanmıştı. Bu esnada Hazreti Ömer de Peygamberimizin yanındaydı. Ey Muhammed hakkımı öde! Ne oluyor sana be adam? Nasıl böyle konuşursun? ''Bana borcu var ve ödemedim.'' ''Ne borcu?'' ''Siz Mekkeliler.'' ''Borçlarınızı böyle vaktini geçirerek ödemiyorsunuz.'' Dediler. ''Bana bak! Eğer Resulullah'ın evinde olmasaydık sana gününü gösterirdim.'' ''Ne biçim konuşuyorsun?'' Peygamberimiz Hazreti Ömer'i sakinleştirerek şöyle dedi. ''Ey Ömer, Allah sana merhamet etsin. Ben senden daha farklı bir davranış beklerdim. Sen bana borcumu güzellikle ödememi söyleyecek.'' ona hakkını alırken yardım edecek ve alacağını isterken daha nazik olmasını tavsiye edecektin peygamberimiz sonra yahudiye dönerek senin bendeki alacağının müddeti yarın sabah dolacaktı dedi ve hazreti ömer'e ömer onunla birlikte bahçeye git ona hakkı kadar hurma ver beğenirse fazlasını da ver razı olmazsa biraz daha fazla ver Yahudi peygamberimizin bu derece yumuşak davrandığını ve kendisine verilen hurmaların hakkından fazla olduğunu görünce çok şaşırdı. Kalbi yumuşadı ve İslamiyetle ilgili sorular sordu ve bir süre sonra Müslüman olduk. Medine'deki Müslümanların ileri gelenlerinden Saad bin Muaz, Kureyş'in ileri gelenlerinden Ümeyye bin Halef ile sıkı dosttu. Saad bin Muaz Mekke'ye gittiğinde Ümeyye'ye misafir olur, Ümeyye Medine'ye uğradığında Saad'in evinde kalırdı. Hicretten sonra Mekke'ye yolu düşen Saad yine arkadaşına gitmişti. Buraya gelmişken Kabe'yi tavaf etmek istiyor ama Mekkelilerin muhalefetinden korkuyordu. Ümeyye'ye şöyle dedi. Benim için tenha bir zaman kollasan da Kabe'yi tavaf etsem. Günün ortasında sıcak bastırdığında herkes dinlenmeye çekilir. İşi gücü olanlar da onunla meşgul olur. O zamanı bekle rahat tavaf edersin. Hazreti Saat denileni yaptı. O vakitte tavafa başladı. Allah'ım sen bizlere yardım et. Sen bizleri koru. Peygamberimizi koru. Bu esnada Ebu Cehil, Ümeyye'nin yanına gelip Kabe'yi tavaf edenin kim olduğunu sordu. Ümeyye, arkadaşı Saad bin Muaz olduğunu söylediğinde Ebu Cehil yanına gidip sataşmakta gecikmedi. Bak sen Kabe'yi emniyet içinde tavaf ediyorsun ama ortaya yeni bir din çıkarmış olan Muhammed ve arkadaşlarını koruyor, onları şehrinde barındırıyorsun. Şu an Ümeyye'nin korumasında olmasaydın Buradan evine sağ salim dönemezdin Sen beni tavaftan men et bakalım Neler oluyor Bir daha Medine'den geçen Şam ticaret yolunu kullanabiliyor musun Sen lütfen sakin ol Bağırdığın adam Kureyş'in ileri gelenlerindendir Bırak Allah aşkına Yaptığı terbiyesizliğe bak Allah'ın evini ziyaret edenleri Bundan alıkoymak hangi kitapta yazıyor Ebu Cehil Bizi afife alma Vallahi Resulullah'a düşman olanlar önünde sonunda rezil olacaklardır. Hadi gel, gidelim buradan. Tatsız şeyler yaşanmasın. Kureyş'in ileri gelenleri, Hz. Muhammed ve arkadaşlarının Medine'de huzur içinde yaşamasından ve gittikçe güç kazanmalarından oldukça rahatsızdı. İlk olarak Medine'deki ensara bir mektup yazarak nota vermeye karar verdiler. Onca çabamız boşa gitti. Yıllardır uğraştığımız bu bela bitmedi. Şimdi Muhammed ve inananları güç topluyorlar. Bir müddet sonra bize zarar vermeye başlayacaklar. Dur bakalım telaşlanma. Mekke onların kolay çiğneyebilecekleri bir lokma değil. Medine'deki Araplar gücümüzü bilir ve bizden çekinirler. Onları bu konuda uyarmalıyız. Muhammed etrafındakilere tesir konusunda çok başarılı. Baksanıza bizim ailemizi ne hale getirdi. Akrabalık bağlarının tutamadığını başka ne tutabilir? İşe yarayacağını sanmıyorum. Kusura bakma ama. O biraz da senin beceriksizliğin Ebu Leheb. Ebu Talip ölünce bu işi bitirecektin, yapamadın. Şimdi bana güçlü aile bağlarından bahsetme. Senin sunduğun çözümleri de gördük Ebu Cehil. Hiçbir işe yaramadı. Bana sataşma. Neyse olan oldu. Şimdi ne yapacağımıza bakalım. Ebu Leheb köleni çağır da şu metni yazsın. Hemen Amr'ı çağırın bana. Buyurun efendim. Beni emretmişsiniz. Otur da Ebu Süfyan'ın söyleyeceklerini kaleme al. Yaz bakalım. Mekke'nin lideri Ebu Süfyan'dan... ...Medineli, Evs ve Hazreç kabilelerine. Bundan böyle... ...Arap kabileleri arasında ortaya çıkabilecek hiçbir savaş sizinle bizim aramızda olacak savaştan daha acı verici olamaz siz bizim içimizden soylu mevkide bulunan birine yardım etmeye kalkıştınız ve ona sığınacak bir yurt verip onu savundunuz bu sizin için utanılacak bir durumdur bizimle onun arasına girmeyin eğer kendisi doğru yoldaysa, bundan mutluluk payı çıkaracak olanlar biz deriz. Yok eğer kötü biri ise, onu ele geçirmeye herkesten çok bizim hakkımız vardır. Bunu Medine'deki Müslüman Araplara götüreceksin. Bir de Müslüman olmayan Araplar için mektup yazacağız. Ayrı bir kağıt çıkar. Şöyle yaz. Sizler aradaki bir adama kucağınızı açtınız ve ona sığınma hakkı verdiniz. Allah'a yemin ederim ki eğer onunla mücadele etmez ve onu şehrinizden sürüp çıkarmazsanız, savaşçılarınızı öldürmek ve kadınlarınızın iffetini çiğnemek için üstünüze yürüyeceğiz. Bu mektupları sahiplerine ulaştırıp verdikleri cevaplarla geri dön Mekke'den kaçan asilleri barındırmanın bedelini ödeyecekler. Hem de en ağır şekilde. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.